Aramak, fark etmek, keşfetmek, bulmak için önce kaybol. Kaybolmak Kılavuzu Kaybolmak bazen iyidir, yaşamın kendisidir. Mesafeler, haritalar, renkler, lezzetler... Arılar, yüzler, sesler ve sözler hepsi kaybolmak için birebir. Kaybolmanın hakkını vermek için de bir kılavuz gerekir. O kılavuzu arayanlar, okuyanlar, yazanlar, kaybolanlar, kaybedenler, yeniden bulanlar kaybolma kılavuzunda. Bir Sözde... Bir seste, bir renkte, bir yolda, bir anda kaybolmak iyi gelir. Dünyayı yürüyerek gezen sanatçı, namı diğer hareket amiri Dijde Doğan, kimi sorsak dünyayı gezmek ister, çoğu yapamaz. Bu hayalin peşinden koşanlardan biri Dijde Doğan. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı mezunu. Dünyayı yürüyerek gezmeyi hedefliyor, bir yerden de başlamış. Yürüyerek seyahat eden insanların anlatıldığı bir kitaptan ilham almış. Önce İtalya'dan Fransa'ya herhangi bir ulaşım aracı kullanmadan 650 kilometre yalnız yürümüş. Bu yolculuktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmamış. Yürüyerek dolaşmak bir tutkuya dönüşmüş. Kamp yapmayı, yalnız kalmayı, önüne çıkan engellerle mücadeleyi, sabrı, empatiyi öğrenmiş. Planladığı ikinci yürüyüş Norveç'teymiş. Malzeme yetersizliği ve hava koşulları yüzünden yarım kalsa da bu yürüyüşten de vazgeçmeyi ama pas etmem pes etmemeyi ve hayallerinden vazgeçmemeyi öğrenmiş. Vazgeçmemiş ve sonrasında İspanya'dan Portekiz'e 850 kilometre yürümüş yalnız başına. Bizim dikkatimizi çeken cümleye geldik. Tabii ki kaybolduğu da olmuş. Başladığı noktaya geri döndüğü de. Hayallerinden vazgeçmiş değil. Biz de en büyük sanat esirinin yürüyerek dünyayı gezmesi olduğunu düşünen dansçı Dijde Doğan'ı takipteyiz. Yeni kaybolma notlarını bekliyoruz. Kaybolma sözlüğü, mektup için bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları Bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen zarfa konulmuş yazılı kağıt name diyor sözlük. En merak edilenin cevabı beklenenin sır gibi saklananın sevgiliye yazılan olduğundan habersiz tabii. Kaybolmak. Kaybetmek. Yeniden bulmak. Keşfetmek. Devam etmek. Bir çoğalma, birlikte düşünme ve ortak bir heyecanı sahiplenmenin ürünü olarak tarif edilen Aşk Mektupları kitabı birazdan bahsedeceğimiz 31 yazarın ortak ürünü. Seval Şahin ve Tevfika İkiz yayını hazırlamışlar kitabı. Seval Şahin diyor ki bu mektupları kalp çarpıntılarıyla okudum. Aşk mektuplarının satırları arasına dolaşmak kimi zaman bir mahçupluğa kimi zamansa heyecana sevk ediyor. 21. yüzyılın ilk şehrinde yazarların bir aşk mektupları toplamanda yer almalarını çok anlamlı buluyorum. Nicedir bir şeyleri aşkla yapmayı, aşkla coşmayı, kalplerimizin aşkla atmasını özledik. Bu kitap bu özlemin giderilmesine küçük bir katkı olsun, diyor Seval Şahin. Doğru mu? Doğru. <gülüyor> Hoş geldiniz Seval Şahin. Evet Seval Şahin stüdyomuzda sevgili dinleyiciler. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Evet biz de işimizi aşkla yapıyoruz, doşuyla <gülüyor> yapıyoruz 37 yıldır. <gülüyor> ne güzel, ee, başımıza. <gülüyor> bu mektupları toplayan kitapta yazanlar herhalde bizim bahsettiğimiz meslek aşkı değil tabii ki. Evet. Ee, aşk mektupları kitabının nasıl ortaya çıktığı, evet. siz nasıl bir araya geldiniz isterseniz öyle başlayalım. Evet teşekkür ederiz öncelikle. ...yani bugün e, maalesef... ...tevfika iki burada değil... ...kendisi Montreal'de bir kongrede olduğu için... ...bizlerle birlikte olamadı... ...buradan, buradan kendisine bir... Selam, ...selam, sevgi gönderiyoruz... ...gönderelim... ...ayrıca Ayça Gürdal Kuey... ...bu mektupların kitaplaşması... ...onun fikriydi... Düş, ...Düş ve Düşün serisinin bağlam yayınlarında... ...editörü... Hı hı. ...ona da buradan bir sevgi ve selam gönderirsek... ...çok e, mutlu oluruz... E, ...şimdi... Tevfika bir e, dahil olduğu bir grup var. Uluslararası Psikanaliz Etkileşimleri Derneği. Hı hı. Onlar iki yılda bir e, Fransa'da ve Türkiye'de toplantılar düzenliyorlar. Ve e, ben de edebiyatçı olduğum için böyle zaman zaman işte edebiyatla psikanaliz birlikte neler yapılabilir diye e, konuşuyorduk. Ve bu sefer de bu toplantının başlığının... Aşk mektuplarından sosyal medyaya olduğu ve işte artık internetle birlikte aşk mektubu yazılmıyor mu? Aşk mektupları tamamen gündemden düştü mü? Bir de edebiyat söz konusu olduğunda ne yapılabilir diye konuşurken hep birlikte böyle sesli düşünürken birden aklımıza geldi. Dedik ki acaba bugünkü yazarlara sorsak ve onlara bir davet göndersek bir aşk mektubu yazar mısınız diye rica etsek bir karşılığı olur mu bunun? Ee, biz bu daveti yaptık. Aslında işte en fazla 10 falan mektup yazılır. Biz de bunları işte işte Türkçe ve Fransızca kongrede okunur diye düşünüyorduk. 31 mektup oldu. Ha, ne güzel. <gülüyor> evet, bu beklemediğimiz bir şeydi gerçekten ama çok sevindik. Yani bu çağrıya bu kadar çok cevabın gelmesi ve e, sonrasında da bunların sadece bir zaten bir artık toplantıda okunma şeyini fazlasıyla aşmıştı bu sayı kitap yapılması önerisi de Ayça Gürdal köyden gelince bunu biz kitaplaştırdık. Ve e, kitap o şekilde oluştu. Fakat ben tabii çok gerçekten şaşırdım. Yani okurken e, bu mektupları hem benim için yani tabii bir çok mahrem bir şey aşk mektubu. Yani başkalarının yazdığı yani, evet. aşk mektuplarını okumak çok mahrem ve o mahremiyetin içerisinde dolaşmak da bir kitap bile olsa bu sonrasındaki başlangıçta öyle kurgulanmamıştı ama e, hem böyle şey hissediyorsunuz hani okuyan biri olarak ya başkasının dünyasında benim ne işim var niye dolanıyorum. Diğer taraftan da ya iyi ki dolanıyorum aşk var hani insanlar aşk hala var, böyle ya. şeyleri. Tabii A aşkı nasıl yorumluyorlar eskiyle evet. o bağlılık nasıl güzel. Ee, onu biraz hazlediyor tatay sizde. Peki ee, bir edebiyatçı olarak sorayım size. Edebiyatta bir tür olarak hı hı. bir dal olarak mektubun yerine ya Mektup çok önemli. Her şeyden önce mektuplar e, bizim edebiyatçılarla ilgili bilmediğimiz e, birçok e, özel yaşamlarına dair bilgilerinin ortaya çıkmasını sağlayabilir. E, bir takım eserlerinin ilk nüveleri ...bu mektuplarda ortaya çıkmış olabilir. Ee, sonra bu başka özellikle edebiyatçıların edebiyatçılara yazdıkları mektuplarda... ...dönemin yani onların bulundukları dönemin edebiyat ortamına dair birçok bilgi edinebiliriz. Dönemin hakim edebi anlayışı ve bu anlayışın nasıl ortaya çıktığı... ...ve başka başka edebiyatçılarda nasıl görünür olduğu... ...ya da bunları ne kadar kabul edip ne kadar kabul etmediklerini... E, görebiliriz. Yani aslında bize bir gösterdikleri taraf var edebiyatçıların. Bir de aslında özellikle işte şahsi mektuplarda ve bence aşk mektuplarında da göstermedikleri tarafları var. Bu onları hem anlamamızı hem de onlar hakkında çok daha Farklı bilgilere ulaşmamızı sağlayabilir. Bir de hep şöyle bir tartışma var. Mesela biz, yani ben de aynı zamanda kendimi bir edebiyat tarihçisi olarak da tanımlıyorum. Hı hı. Ve o anlamda mektupların, özellikle edebiyatçı mektupların çok önemli olduğunu ve yok edilmemiş her edebiyatçı mektubunun yayınlanması gerektiğini düşünüyorum. Mesela böyle de hep tartışılır işte. Yayınlansın mı, yayınlanmasın mı? Bu edebiyatçı öldükten sonra bunların yayınlanmasını ister miydi? Yani istemeseydi yok ederdi. Bir şekilde. E, aşk ve mektup sözcükleri yan yana gelmek için oldukça uyumlu bir çift görünümü veriyorlar diyorsunuz evet. e, kitabın girişinde peki mektup türü içinde aşk mektuplarını nereye koyabiliriz? Yani aşk mektupları bence aslında daha çoğu zaman şairane ve e, kişinin kendi üzerine düşünmesi çünkü aşk bir duygu ve kendinizin başkasına karşı ...olan duygunuzu aktarmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapmak için de sözcükler devreye giriyor. Ve bu e, sözcükler aynı zamanda kişinin kendi benliğini inşa etme sürecini de bence beraberinde getiriyor. Yani bir resmi mektup yazıldığında ya da bir iş mektubu yazıldığında biz kendimizin bir portresini çizmeyiz. Yani onun belirli yani bir kalıbı Hiçbir vardır. belgeye, hiçbir alıntıya, hiçbir dipnota bağlı kalmaksızın insanın evet. içinden gelen son duyguyu oraya evet. yansıtması. Ve aktarması yani ve bunun için elimizdeki tek malzeme şimdi emojiler yoktu şimdiki gibi. Sadece sözcükler vardı ve o sözcükleri mümkün olduğunca uzakta olana yani yanımızda olmayana. Çünkü biraz hani hem mektub hem de aşk mektubu Tabii. uzaklığın getirdiği... E, aslında yanımızda işte bu kaybolmuş, kaybettiğimiz ya da yanımızda olmayan aramızdaki mesafeyi daha yakın kılmak için sözcükleri kullandığımız bir tür. O yüzden de şey yani hem edebiyata çok büyük kaynaklık ediyor Tabii. hem de bence kişinin e, kendisiyle ilgili belki birçok şeyi fark etmesine, kendini nasıl yani sonuçta bir kendimizin görünen tarafı var. ...bir de göstermeye çalıştığımız taraf var. O anlamda da... İçinden gelen var. Sözcükler var. Yani. İçinden geleni nasıl evet. dışa vuruyor, nasıl ifade ediyor? E, Kitabı aşk mektuplarıyla katılan yazarlar kimler? Biraz onlardan bahsedelim. Ee, mektuplarda neler anlatılıyor? Biraz yani şimdi o bizi dünyanın evet, içinde çok dışı. bu Gerçekten ben e, hani e, bu e, mektuplarda birden çok kuşak günümüzün yazarı var ben aslında izin verirseniz hepsini tek tek almak istiyorum Buyurun, isimlerini e, alfabetik bir sırayla burada yer alıyorlar çünkü mektuplar isme yazılır biliyorsunuz Elbette. o yüzden soyadı değil <gülüyor> alfabetik ismi yaptık Ayşe Güldevecioğlu, Bahri Vardarlılar, Banu Özyürek, Buket Uzuner Bülent Çallı Cem Kalender, Ercan Yey Yılmaz Ersan Üldez, Ethem Baran Fatma Barbarosoğlu, Ferhat Emen Ferhat Özkan Gamze Aslan, Gönül Kıvılcım, İsmail Güzelsoy, Jack Çelik, Kerem Işık, Menekşe Toprak, Mevsim Yenice, Nihankaya, Kaya, Nisan İdem, Niyazi Zorlu, Sema Aslan, Selimileri, Sezar Ateş Ayva, Sinem Sal, Suzan Samancı, Yavuz Ekinci, Zeynep Adiye, Zeynep Kaçar ve Zeynep Rade. Aslı üç kuşak yazar bu araya evet, geldi. Evet. Burada yani isimleri de gördüğünüzde fark edeceksiniz. Yani şöyle bir şey var. Ben mesela bu mektupları okuduğumda şeyi hissettim. Benim kuşağımda yani aşk mektubu, ben de çok aşk mektubu yazmış biriyim. Hani bu aşk böyle mutluluk veren bir şeydi. Yani mutluluk, sevgi, insanın böyle bir hani heyecanının. insanın ayaklarını yerden, yerden kesen, bir kesen bir duygu değil. Hani. Yani bu, bu mektubu yani işte o yüzden de 21. yüzyılın ilk yarısındaki aşk mektuplarında ayaklarımız yerden kesiliyor. Ama biraz mutluluktan değil de hüzünden, kederden kesiliyor. Herkesi. Onu görmek, mesela beni hem üzdü hem gerçekten şaşırttı bir taraftan da. Ya yani ve o ben dediğimiz şeyi aşkta tanımlarken keder ve hüzünün bu kadar yani bu kitaba sinmiş olması, yani aşkın eşittir artık keder ve hüzünle bir arada anılıyor olması, 21. yüzyıldaki bize dair de çok şey söylüyor gibi geldi bana. Çok romantik olan mektuplar var mı? Var, var. ...çok romantik. Bence hepsi çok romantik Elbette zaten. Elbette yani. Özünde romantiklik yatar zaten. <gülüyor> zaten mektup Aşli yazmak bir zaman romantik ama bir şey. <gülüyor> artık böyle mektup yazmak romantik bir şey zaten de. E, duygularını adeta şairhane anlatan çok, mektuplar var. Mesela Ayşegül Devecioğlu'nun e, mektubu son derece... ...yani ben okurken de paramparça oldum. O kadar şairane e, bir mektup ki... ...bir de tabii kimseye haksızlık etmek istemiyorum. Buradaki hmm. yazarların hepsinin mektupları çok... ...kendine has As ve, kendine aslında ve aslında yazarın kendi edebi edebiyatıyla da ilgili bize çok şey söylüyor. Mesela bu yazarların Tabii. yazdıkları aşk mektupları. Yine burada ilginç olan mektuplardan bir tanesi Ersan Üldes'in yazdığı bir mektup. O aşk mektubu yazmanın parodisini yapıyor mesela. Hmm. Yani bunun nasıl işte e, ki biz de bunu kitap yaptık <gülüyor> nasıl kamusal bir şeye dönüştüğünü... Ee, yani şey çok beni etkileyen mektuplardan biriydi Niyazi Zorlu'nun. işte Soma'da ölen bir maden işçisinin karısına hı. yazdığı mektup. mektup. O da çok... İntresel. Kitapta yer mektupların e, ortak noktaları hı hı. E, neler? bile farklı yönleri neler? Şimdi Yani şey... herkesin ne? bakış açısı değişiktir. Hı. Doğru. Evet. O farklılığı ortaya koyabilir. Ama hı. tek ortak nokta şudur. Tek ortak. Özlem mi? Tamamıyla körü körüne aşk mı sevgi mi? Keder. Ee, yani <gülüyor> keder. o anlamda. Tek ortak yani üç kuşak yazar hı hı. burada ve hani üç kuşak işte kimisi yeni başlamış kimisi uzun yıllardır yazıyor falan ve yani üç yani hepsini birleştiren nokta keder ne olursa olsun yani üç kuşakta aşk denildiğinde kederle bir araya geliyorlar ee, ama şey var mesela e, biraz. Kendi edebiyatlarını Sergileme şekilleri farklı Yani teknik olarak biraz anlatım hmm. tekniğine Girdiğimizde Yani bu üç kuşağın e, Kederlerini ne diyelim Ortaklaştıkları kederi Aşkla birlikte Aşkla beraber düşünürken ki izledikleri yollar farklı Bir şarkı Onları. vardı o zaman Mutlu Aşk Yoktur diye Yoktur evet Aklıma geldi <gülüyor> çok enceresin ee, Her şeyin Bayağı hızlandı, bayağı değil çok çok hızlandı. Mürekkebin, zarfın unutulduğu bir çağdayız. Aşk mektupları nerede peki? E, epeyce şekil değiştirilmiş halleriyle sadece sosyal medyada mı kaldı? Yani, Oradaki halleri nasıl? Yani aşk mektupları gerçekten sosyal medyada var mı bugün? Bence o büyük bir soru işareti. Sanırım yani aşk mektupları sosyal medyada yok. İnsanlar birbirlerine aşk sözcükleri söylüyorlar mı? Çünkü artık sosyal medya kamusal bir alana açık. Yani, yani ben sevgilimle ilgili hissettiğim şeyleri ya Twitter'dan Facebook'tan ya da Ne bileyim Instagram'dan falan söylesem Söyleyebilir miyim Ya da o, Ya da interneti açtığımda e, Sevgilime şey Yazabilir miyim aşk mektubu Yani o illa onun için kalem kağıt O da romantik bir şey ya e, Ne bileyim ben yapmadım mesela Kalem kağıtla aşk mektubu yazdım ama yani, interneti açıp aa, Böyle bir aşk mektubu gelmedi ya da o, o bile herhalde yine bir eklenip gönderilir doğrudan o beyaz sayfaya yazılmaz gibi e, geliyor bana bir de yani Açıkçası. interneti kullananların bakıyorum birbirine aşık gençler çiftler falan ya öyle bir hale gelmiş ki artık e, haleti ruhiyeleri mi diyeyim bizim Hı. eskilerin deyimiyle e, selam yazarken bile dolu dolu bir selam yazmıyorlar slm nokta ya. bitti teşekkür tşk bitti yani böyle düşünen, böyle gören bir insana ne kadar aşık olabileceğinden bile ben şubiyeyim. Yani oluyordur muhtemelen ama <gülüyor> o kadar yani 21. yüzyıl böyle gerçekten şey gibi bu işte hop bu Eric Hobsbawn söylediği bir şey var ya hız ve haz çağı. Yani sanki aşk böyle daha e, vakit isteyen, emek isteyen ama hani haz böyle bir şey değil. Evet. Sosyal medyaya çok daha uygun bir şey. Hani bu şu anda şurada buradayım. Evet. Hani evet, evet. Bu da bir aşk. Sözde ona göre ama o ona haz demek ve onu aktarıyor olmak e, en ayırt dediği şey gibi geliyor bana yani ee, navigatör aşklı <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, kitapların, e, kitaptakilerin daha doğrusu Hı -hı. dışına çıkacak olursak edebiyat tarihine mal olmuş e, gerçek mektuplardan sizi özellikle etkileyen var mı? Hı -hı. Tabii var ben mesela şeyleri çok sevdim Leyla Erbil Ahmet Arif, Ahmet Arif'in mektupları onlar bir de çok şaşırtıcı bir şekilde Leyla Erbil'in e, ölümünden sonra ortaya çıktı. Aslında bugün de Leyla Erbil'in ölüm yıl dönümü tesadüfen bahsetmiş de olduk. Ki ikizin İkiz'in yazısı da yine onların bir mektubuyla açılıyor. Hı -hı. Beni çok etkilemişti son dönemde. Yoksa kendim şahsen çok mektup okumayı seven biri değilim mesela. Ama o güzeldi. Her ikinize de yani Tevfika İkiz'i de katıyorum. Kişisel gündemlerinizde neler var diyerek Hı -hı. isterseniz biraz daha devam edelim. Vaktimiz kısıldı, kısattı çünkü. Yeni kitaplar çalışmalar var mı? Evet var. Tevfika İkiz'in de kuşkusuz yeni çalışmaları var. Ee, benim de var bizim e, şimdi yeni bir e, seriye başlıyoruz aslında böyle e, ne diyeyim e, çizgi dışı diye bir seriye başlıyoruz Ayrıntı yayınlarıyla birlikte Orada e, başlangıcından yani 19. yüzyıldan günümüze kadar e, tırnak içinde çok da e, çizgi ya da no, sıradan olmayan metinler yayınlamaya ...başlayacağız. İşte bunlar... ...daha çok işte 19. yüzyılda... ...çok fazla bilinmeyen... ...yazarlarla başlayıp günümüze kadar... ...uzanmasını beklediğimiz... ...bir e, projemiz var. Şimdilik onunla uğraşıyoruz. Ne zaman sonuçlanabilir? E, Ekim ayında yayınlanmaya... ...başlanacak. İlk şeyler... E, ...Ekim ayında çıkıyor. Bir de... E, ...Halit Ziya'nın hikayelerinden... ...bir seçki yaptık. Everest yayınlarıyla birlikte... O da büyük bir ihtimalle Kasım ayında yayınlanacak. Sonbaharda? Sonbaharda e, yayınlanacak. Şimdilik bir daha en son şey var. Bu benim e, doktora tezim. Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine çalışmıştım ben. O da e, Ekim'de iletişim yayınları tarafından yayınlanacak. Tekrar şey. bakıyorum. Çok yani. Şeyde çok var. Bagajda çok iş var. <gülüyor> Son üç dakikamız var ama bir soru daha evet. sormadan geçemeyeceğim. Kitabın çıkış noktasından hareketli. Hı hı. E, psikoloji ve edebiyatın kesiştiği noktada e, mektubun yerinden de söz etmeden e, geçmeyelim isterseniz. Evet yani edebiyat tamamen kendi olma haliyle ilgili bir şey. Ve e, yani kendi olmanın aktarımı da zaten psikolojik olandan. Ki bence toplumsal olandan da bağımsız düşünülemez. O noktada e, bizim de aslında belki de bu kitap oluştuktan sonra hiç farkında olmadığımız bir şekilde ne kadar hani o ben dediğimiz şeyin ortaya çıkmasında işte mektup, aşk, duygu ve de toplumun e, birbirinden ayrılmaz bir şekilde bir araya geldiğini görmüş olduk. Bu gidişat peki nasıl gidiyor? Yani şimdi o ilk mektupları biliyoruz. daha hmm. yıllar öncesinin mektuplarını da biliyoruz. Bizim e, gençliğin çocukluğumuza tekabül eden yılların edebiyatındaki mektupları da gördük bakıyoruz. Bu mektupları kitaptakileri de okuyoruz. Günümüzdeki sosyal medya üzerinden <gülüyor> yazışmaları da görüyoruz. Bundan sonraki evresizce ne olur? Aşk olmayacak mı artık? Aşk... Ya aşk var. Aşk olmadan olmaz. Yani var ama <gülüyor> aşk olmadan olmaz da ne kadar sürüyor artık arkadaşlar görüyoruz Evet duygularımız. Onlar duyguları sosyal medyada bile olsa dökülecek mi? Dökülmeyecek mi? Yani duygularımız olmazsa biz ne oluruz? Hani onu bilmiyorum. Yani ya da bizi robot. Yani gerçi şimdi robotlara da duygular. İşte Tevfik Aikiz'in hmm. yazısında da var. Kitabın başındaki yazılardan birinde. Yani orada da robotlardan da mesela duygu beklenmesi, robotlara da bir takım duygu öğretilmesi e, gibi şeyler de söz konusu ama artık mesela hani aşk daha hızlı, daha çabuk dönüşebilir. E, ve hani kelimelerin değil, emojilerin ve resimlerin ya da fotoğrafların e, yer aldığı bir iletişim şekline dönüşebilir gibi geliyor bana. Yani benim gördüğüm o eskiden dolu dolu seni seviyorum hayatım lafının girene ...öyle yarım bir Türkçeyle... ...askım nasılsın iyi misin diyen... E, ...insanların çıkması... ...bu da aşkı ne kadar ifade ettiğini ortaya gösteriyor... ...gelecekten de bu yüzden pek... E, ...bu konuda sağlam duygular... <gülüyor> ...içerisindeki aşklardan... E, ...emin olacağız... ...diyemem yani... E, ...ama duygular... Evet. ...ve sevgi hiçbir zaman insanın yüreğinden eksik olmasın... Evet. ...tek temennimiz bu... ...çocuklarımıza Kesinlikle. da... E, ...gençlerimize de bunu öğretmemiz lazım... Ee, gerçekten çok teşekkür ediyoruz Kitabınız için de Bundan biz, sonraki çalışmalarınız için de Sevgili Seval Şahin ee, Buradan e, tekrar selamlar gönderelim Tevfika ikizi Ve Ayça Gürdal evet, Ve on... Asla Tüm Bağlam Yayınları evet, Onlara da çok teşekkürler evet diyelim ve program içinde artık sona geldiğimizi söyleyelim. Arasmalık diyoruz sevgili dinleyiciler. Aybeniz Ece Uçan, Esin Yolçınar, Ercan Çil ve ben Hakan Kara. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aramak, fark etmek, keşfetmek, bulmak için Önce kaybol. Kaybolma kılavuzu. ...direkten benzersiz teklifler...